Herkesin içtiği Su Eski Bir Çin Masalı Yazan Ömer Seyfettin Link Yu, gayet akıllı, gayet ihtiyar bir Çin hükümdarıydı. O kadar ilerlemeyi severdi ki, halkın mazi ile hiçbir alakası kalmamasını sağlamak için... Büyük Çin'in eski kitaplarını, eski kütüphanelerini yaktırmıştı. Çinliler adeta onun yüceliğine bile inanır gibi oluyorlardı. Derlerdi ki, Qiu dünyada Allah'ın dehasından bir örnektir. Kavga gürültü çıkıp mahallelerin köylerin asayişi bozulmasın diye, afyon tarlalarını şenlendirmiş, esrarı haşhaşı yasal ilan etmişti. Devri rüyasız, yorgun bir uyku gibi geçiyordu. Herkes kendi dalgasında yaşıyor, dünya varmış ya ki yok imiş ne umurun felsefesi adeta bir insanlık görüşü olarak kabul ediliyordu. Fakat bir sabah Çin hükümdarının afyonu patladı. Sarayının uçsuz bucaksız bahçesinde morlu binlerce kelebek uçuşan billur bir köşke dünya ve ahirete dair düşünüyor... Yeni düsturla yeni hikmetler tasarlıyordu. Huzuruna bir vezir girdi. Secdeye kapandı. Efendimiz başmüneccim geldi mutlaka size bir şey arz etmek istiyor dedi. Hükümdar Link Yu zaten dehası sayesinde gelecekte ne olacağını bilirdi. Derdi ki sebepleri doğru görebilenin sonuçtan şüphesi kalamaz. Onun için başmüneccimden daima kendi tahminlerini dinlerdi. Şimdiye kadar o hiç böyle habersiz gelip bir şey söylememişti. Tuhaf diye başımı salladı. Acaba ne söyleyecek? Gayet mühim bir şeymiş efendim. Hükümdar düşündü. İşler tıkırındaydı. Öyle mühim bir şeyin olacağı yoktu. Gelsin buyurdu. Huzura giren baş Müneccim, resmi secdesinden kalktıktan sonra ''Ah efendim gayet korkunç bir felaket bizi tehdit ediyor.'' dedi. Hükümdar dünyanın her şeyini bilirdi. Şaşırdı. Görünürde savaş, kıtlık, başkaldırı, ayaklanma gibi bir şey yoktu. Badem gözlerine süzerek, ''Yanılıyorsun.'' dedi. ''Hayır efendim, kesinlikle bir felaket. Savaş mı?'' ''Hayır.'' ''Devrim mi?'' ''Hayır.'' ''Ya ne?'' ''Bir yağmur efendim.'' ''Yani tufan.'' ''Hayır, yalnız yağmur.'' Hükümdar, değerli başmünencimin saçmalayacağına ihtimal vermedi, tekrar onu bir süzdü, merakla sordu. ''Yağmur niçin bir felaket olsun?'' ''Bu yağmur çok sürecek.'' E sürsün.'' ''Suyundan kim bir damla içerse deli olacak.'' Hafur düşündü. Hakikaten felaket korkunçtu. Düşüncesinde yanılıp yanılmayacağını baş müneccime tekrar sordu. Zavallı alim bundan son derece emindi. Korkusundan tir tir titriyordu. Sarayda hemen bütün vezirler toplandı, günlerce tartışmalar, görüşmeler yapıldı Nihayet daha bu uğursuz yağmur başlamadan sarayın bütün sarnıçlarının, küplerinin, vazolarının, mahzenlerinin önlem olarak temiz sularla doldurulmasına karar verildi. Aradan bir hafta geçmedi, başmüneccimin haber verdiği yağmur hafif hafif yağmaya başladı. Bir gün, iki gün oldu, dinmedi, hızlandı, bardaktan boşanırcasına yağdı, durdu, her tarafı sel aldı, Nehirler, çeşmeler, oluklar taştı, Adeta mini mini bir tufan. Baş münecimin haber verdiği felaket hakikaten aynen yaşandı. Kim bu yağmurdan bir damla karışmış bir suyu içerse hemen çıldırıyordu. 15-20 gün içinde bütün halk çıldırdı. Yalnız hükümdarla saraydaki adamları sarayda saklanmış sulardan içiyorlar, akıllarını başlarında tutabiliyorlardı. Uğursuz yağmur dinmedi, memlekette çıldırmayan kimse kalmadı. Büyük çoğunluğu deliren halk işi öyle azıttı ki artık ne vezirler ne hakimler saraydan sokağa çıkabiliyor ne içeriden dışarıya laf anlatabiliyorlardı. Bir curcunadır gidiyordu. Hükümdarı o vakit düşünmek kaldı, Bunun sonu ne olacaktı? Evet, bir kere deli olan artık akıllanamıyordu. Zır deli halk, bahçe surlarının etrafında toplanmış, Gece gündüz akşam zurnalarla davullarla kulakları yırtan bir gürültü koparıyorlar. Dillere bakın yuha yuha diye yağmurun etkilemediği sulardan içip akıllı kalanlara dillerini çıkarıyorlardı. Bir gün geldi ki erzak filan bulmak imkansızlaştı. Laf anlayan söz dinleyen kalmadı. Emirlere uymanın vazifenin büyüğün küçüğün ne demek olduğu unutuldu. Kanunlar şaka oldu idare bozuldu. Yağmurun suyundan içmeyip akıllı kalanların felaketi çok dehşetliydi. Hayatları tehlike içinde geçiyordu. Bir avuç kişiydiler. Milyonlarca delinin maskarası oldular. Fakat Linkyow gayet akıllı, gayet tecrübeli bir hükümdardı. İşe yaramayan, zarar getiren aklın delilikten hayırlı bir şey olamayacağına kaniydi. Bir sabah çılgın halkın tecavüzünden eğlenmesinden ürkmüş çevresine, Herkesin içtiği sudan hemen içiniz emrini verdi. Vezirler, hekimler, filozoflar, hakimler aman efendim akıllarımıza, ilimlerimize yazık olur diye karşı gelmek istediler. İhtiyar hükümdar, herkes deli olduktan sonra birkaç kişinin aklına lüzum yoktur dedi. Uğursuz yağmurun sularından doldurtuğu ilk bardağı kendi yuvarladı. O anda ufukları sarsan kahkahalar attılar. Surun dışarısındaki curcunaya katıldılar. Gel zaman git zaman bu umumi curcun anladı toplumsal düzen oldu. Halk içinde tekrar akıllananlar delidir diye tımarhaneye tıkıldı. Ta işte o vakitten beri bütün hekimler, bütün filozoflar derler ki Çinliler dünyanın en akıllı, en zeki, en sakin, en çalışkan milletidir.